Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Dünyada rahat yoktur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Bir gün ashabına, Canım, yalnız başıma kalacağım, Hiç gam ve kederin yaşanmadığı bir gün ister, Buyurur. Dost ve vezirleri, ''Efendim, o gün yarından sonraki gün olsun.'' derler. O gün geldiğinde kapılar kapanır. Süleyman aleyhisselam asasını alıp köşküne çıkar. Biraz dertsiz, gamsız ve tasasız vakit geçirmek ister. Köşküne oturur oturmaz, güzel suretli, beyaz elbiseli bir yiğidin köşeden çıkıp kendisine doğru geldiğini görür. Nereden geldiği bilinmeyen misafirle aralarında, Şöyle bir konuşma geçer, Selam üzerine olsun, Ey Allah'ın peygamberi! Aleyküm selam, Ey yiğit! Kimsin? Ey Süleyman! Kapıcıların engelleyemediği, Beylerden korkmayan biriyim. Girdiğim saraylar ıssız kalır. Vardığım evlerde, İzzet ve nezaketle beslenen bedenler toprağa düşer. Hazreti Süleyman aleyhisselam bu cevabı duyunca misafirini tanır. Ey Azrail! Ruhumu almaya mı yoksa beni ziyarete mi geldin? Ruhunu almaya geldim. Ey ölüm meleği! Gamsız ve kedersiz bir gün yaşamak için böyle çekildim. ''Böyle tasa veren bir haber duymasaydım iyi olmaz mıydı? Dünya günleri içinde istediğin gibi bir gün yoktur. Olmayacak bir şey istemişsin. Allah'ın kazasına razı ol.'' Ölüm meleği bunu deyip Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ruhunu alınca öylece asasına dayalı kalır. Üzerinden zaman geçer.'' Asasına kurtları üşüşür. Beytül Mukaddes'i inşa eden devler, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiğini anlar. Öylece hepsi dağılırlar. Ashabından bazıları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip, Ya Resulullah, bize nasihat edin derler. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Aranızdan, yakınlarından birini kaybeden var mı? Ya Resulallah, dünyada ölümün olmadığı yer var mıdır? Yoktur. O halde nasihat olarak size ölüm yeter. Dünyaya gelen nasıl olsa ölüyor. Ama ölenlerden hayırlı olan var, şerli olan var. Siz hayırlı olanlara uyun kötü olanlardan da uzaklaşın. Dünyada bırakacağınız şeylere bağlanmayın. Yerim ve yurdum diyerek, uğraşıp imar ettiğiniz mülklerinizin ıssız kalacağını düşünün. Bunların hepsi viraneye dönecek. Şimdilik elinizde olan, hazinelerinizde sakladıklarınız, hepsi başkasına kalacaktır. Onlardan da başkasına geçecektir. Gün gelir, hakiki sahibiniz, Üzerinizde tasarruf eder. Bunu kabul etmek gerekir. Madem basiret ehlisin, akıllısın ve durumun nereye varacağını biliyorsun, seçme imkanın varken malını bağışla. Gücün yettiğince hak yolunda harca. Böylelikle belki hak alanın izniyle bir makam edinirsin. Yukarıda cömertlik anlatıldı. Malını hak yolunda harcamadan ölüp gidersen, malın sana hiçbir faydası olmaz. Belki zararı dokunur. Bu iş, gevşek tutulmaya gelmez. Araf suresi, 34. ayeti kerimeyi hiç duymadın mı? Ecel gelip çattı mı, ne bir saat geri bırakılabilir, ne de bir saat öne alınabilir. Ey gafil! Bu gaflet ve uzun emelden bir şey çıkmaz. İnsanlardan çoğu uzun emellerin peşinde ölüp gitti. Ölüm bir ejderha gibi devamlı yutuyor. Madem ki Allah Celle Celaluhu bizi hiç yoktan var etti, var ettiği gibi öldürecektir de gün gelir ölüm bizi dostlarımızdan ayırır. Bugün ve yarın diye gafil olmamak lazımdır. Ölüm geldiğinde kimseye aman vermez. Hazreti Davud aleyhisselam evinde taht gibi yüksekçe bir yer yapıp, dört ayaklı bir merdivenle buraya çıkarak ibadet edermiş. Bir gün abdestini alır, taht gibi duran bu yere çıkıp namazını kılmak ve Mevla'ya niyazda bulunmak ister. Merdivenin birinci basamağını çıkıp ikincisine geçince, Ölüm meleği gelir, Ruhunu almak ister, Hazreti Davud aleyhisselam, Ölüm meleği Azrail'e, Ya Azrail, Müsaade et, Yukarı çıkıp, Başımı seccadeye koyayım, Başım secdedeyken, Ruhumu al der, Azrail aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselamın, iki basamak yukarı çıkıp, Başını secdeye koymasına, Müsaade etmez, Olduğu yerde ruhunu kabzeder. Şimdi, Azrail aleyhisselam, Hazreti Davud Peygamber aleyhisselama bile, Bu kadarcık mühlet tanımazken, Sana ve bana tanıyacağını mı sanıyorsun? Hazreti Davud aleyhisselama, Bu kadar yıl yaşadın, Dünyayı nasıl görüyorsun? Diye sorduklarında, Nasıl göreyim? Dünya, iki kapılı bir handır. Çıkış kapısında Azrail yalın kılıç bekler diye cevap vermiştir. Ey kardeş sen de bunlardan ibret al. Göz odur ki ibret alır. İbret almayan gözü gözden saymazlar. Çünkü Hak Teâlâ ey görmesini bilen basiret sahipleri ibret alın buyurmuştur. İbret ve hikmeti görmeyen gözün sahibi hayvan gibidir. Dünyanın yalancı izzetiyle mağrur olma. İnsan yaşadığı sürece ahireti unutmamalıdır. Azrail aleyhisselam canını almadan önce seninle kalbinin arasına giren perdeyi ölüm hançeriyle yırtar. Böylelikle kendini nasıl bir canavar olduğunu görürsün. Şu anki suretine itibar edilmez. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine, Dünyada suretler değişmez. Ama gönüllerin yüzü değişir. Kıyamet koptuğunda, insanın içi dışına çevrilir. Gönlü canavar suretindeyse, o şekilde meydana getirilir. Yukarıda, dünyada, ''Bu ümmetin vücudu çirkinleşmez.'' şeklinde bir beyit geçti. Akıl ve gayretin varsa, gönlünü çirkinleştirmemeye bak. İnsana, Azrail aleyhisselam, ruhunu almaya geldiğinde, şekil ve suretinin değiştiğini bilmek korkusu yetmez mi? Bu durum, İsrail oğullarının başına gelmiş, zahiren canavar suretini almışlardı.'' Allah korusun. Bu senin içinde geçerli olduğunda, öyle feryat edersin ki, meleklerin katına değil, aşağıların aşağısına yuvarlanır, şeytanla birlikte zincirlenirsin. Bu zincirlerin bir halkasının ağırlığı, dünyadaki bütün demirlerin ağırlığı kadardır. Şüphesiz, ölümü hatırlayanların hatırlaması böyle olmalıdır. Zira ölümden sonra, İnsanın başına bunlar gelecektir. Ancak Allah'ın öyle dostları vardır ki, Azrail aleyhisselam ruhlarını saygıyla alır. Zira ruhlarını almaya geldiğinde, gönüllerini iki cihanın arzusundan arınmış ve Hak Teala'nın muhabbetiyle dolmuş bulur. Bu azizlerin ruhlarını öyle hürmet ve izzetle alır ki, Şeytan gam ve kederden yerinde duramaz. Bırak imanlarına kastetmek, kaftağına kaçar. Salih müminlerin ruhları birer yeşil kuş olup göklere uçar. Nurdan kandiller içinde sükunet bulur. Fakat fasık, facir, münafık ve kafirlerin ruhları birer kara kuş olup yerin altına girer. Cehennem derelerine tünerler, Münafık kimlerdir dersen bahsi geçti. İnsanın yüzüne bir türlü, arkasından bir türlü konuşanlardır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadis-i şerifi rivayet eder. Mümin ve salihlerin canları alınırken iki melek hazır bulunur. Alınan ruhları göklere götürürler. Onları gök ehli karşılayıp şöyle dua ederler. Bu arı ak bir can olup yeryüzünden gelir. Dünya muhabbetinden uzak, şöhret ve kibirden temizlenmiştir. Salih amelleri çoktur. Allah sana ve bedenine rahmet etsin. Çünkü sen bedenini ibadet ve taatle imar ettin. Böyle dua edip onu alır ve saygıyla makamına bırakırlar. Dünyadan imansız giden kafirin canı bedeninden çıktığında ise gökteki melekler şöyle bağırışır. Bu gelen habis ve murdar bir candır. İbadet ve taati yoktur. Allah ve Resulüne itaat etmemiştir. Dünya muhabbeti ve meşguliyeti içinde imansız öldü. Bunu, yukarı, göklere getirmeyin. Yerin altına götürün. Öyle yapın ki, kıyamete kadar, cehennemin ateşiyle kalsın. Kıyamet günü, durumu ne olacaksa, öyle olsun. Evet, bu büyük bir geçittir. Ölümden sonra, birçok geçit daha vardır. Hepsini anlatmaya kalksak, kitap uzar. Katip olan, bunu yazamaz. Bazılarını söylemekle yetinelim. Gerisini sen kıyasla. Ölümü andıkça, bunları hatırla. Ölüm ve hayat, yaratılmış şeyler mi? dense, evet, ikisi de, canavar suretinde yaratılmıştır, deriz. Hak Teala şöyle buyuruyor, O ki, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ancak ölüm, gayet büyüktür. Büyüklüğüne akıl sır ermez. Mesela yerden, gökten, güneşten, yıldızdan ve melekten daha büyük, daha heybetlidir. Hak Teala'nın yarattıkları arasında ölümden daha büyük ve heybetli bir şey yoktur. Ölümü gören ölür. Onu dile geldiği kadarıyla anlatalım. Onu hatırladığında nasıl da heybetli, büyük bir şey olduğunu bilip düşünesin, böylelikle nefsini korkutasın.